shukr namastami ye bani na de doynak bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve salli ve acma'in Allahümme le sehle illa ma cealtehu sahla. ve ente te cealul hazne ila şeyte sehle amin Allahümme amin emme vaat pek değerli aziz ve muhterem kardeşler Allah azze ve celle kıyamet gününde bizlerin yüzlerini ahupak olan kişilerden eylesin. O gün her bir kimsenin kimsenin durumu çok çok farklıdır. Ayetinde de buyurduğu gibi Allah Teala bizim durumumuzu hayırlara tebdil etsin inşallah. Allah azze ve celle işlemiş olduğumuz günahları affylesin. Bizlere yeniden kendisine dönmemiz için Yeniden imanaki da yaşamak için imkanlar, fırsatlar nasip eylesin inşallah. Amin. Pek değerli kardeşler, abiler Ashab-ı kiramdan Enes bin Malik radıyallahu anh adında bir zat var. Ki bizim bu anlatmış olduğumuz sahabe, biliyorsunuz bundan iki hafta önce Enes bin Nadr'ı anlatmıştık. Yine rivayeti bize bu zat yapmıştı. Enes'in Malik Radıyallahu an Hazretleri Sahabelerin içerisinde Yaşamış olduğu bir olayı bizlere nakledecek Ve bu olay içerisinde de inşallah sohbetimizin Hemen hemen konusu da Kendisini göstermiş olacak inşallah Enes'in Malik diyor ki Biz bir gün Sahabelerle beraber Sabah namazını kılmak için Meşritteydik Mescid içerisindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere dedi ki şimdi bir adam gelecek o adam cennet ehlindendir dedi. Bir adam gelecek o adam cennet ehlindendir. Ölse cennete gidecek. Bütün sahabeler diyor ki biz o gelecek olan sahabeyi, kişiyi cennet ehlinden olan ve cennete gideceği vizeyi peygamber efendimizin ellerinden bizatihi alan o şahsı merak etmeye başladı e, kim bu fazla bir zaman geçmeden bir de baktık gidiyor içeriye elinde o gün giymiş olduğu çarıklarla terliklerle bir adam içeriye girdi adamın yüzünden sakallarından abdest suyu damlıyor o şekilde mescidden içeriye girdi ve bizimle beraber namaza durdu olay bu şekilde kapanıyor tabi aradan belli bir zaman geçtikten sonra yine ertesi gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sahabelerine diyor ki az sonra içeriye bir adam girecek ve o adam cennet ehlinden dedi üst üste ikinci defa sahabeler diyor ki yine kapıya gözümüzü diktik kim bu adam? baktık bizim dünkü adam aynı adam tekitli bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cennete gideceğini söylüyor üçüncü gün olduğu vakit Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o adam için tekrar diyor ki az sonra içeri bir adam gelecek. O adam cennet ehlindendir. Deyince bu sefer sahabeler içerisinde kardeşler bir konuşma geçiyor. Herkes bir düşünüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle söylüyor. Muhammedü'l Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler içerisinde Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah radıyallahu anhuma Diyor ki Ben merak ettim Bu adam niçin cennettik Yani şu sahabedeki Düşünceyi görebiliyor musunuz kardeşler Bu adamlar Cennete gitmenin hesabını yapıyor Onlar da dünyanın sıkıntılı çocukları Biz de dünyanın sıkıntılı çocuklarıyız Ama onlar Sıkıntılar çok fazla gözün önüne getirmiyor. Çünkü onların hedeflerinde cennet var. İnşallah olduğumuz zaman cennete gireceğiz diyorlar. Ve Abdullah diyor ki, Gittim, o zata dedim ki, zatın ismi de geçmiyor. O zata gittim dedim ki, benim babamla biraz aram iyi değil. Ben sende kalsam olur mu? Ve sahabenin içindeki niyet şu, ben bu adamın ne yaptığını öğreneceğim. Ne yaptığını öğreneceğim bu adamın. Eğer Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılan her bir kimse cennetli olsaydı, Peygamber bize de söylerdi, biz de namaz kılıyoruz. Değil mi? Hani o adamsa biz de adamız. Dedi ki, evladım hay hay gel. Gel beraber kalalım dedim. Sıkıntı olmaz. Ve Abdullah denilen zat o Cennetlik olan, cennetten bir adam olan o kişinin evine gidip diyor kaldığı vakit diyor ki gece vakti oldu, uyuduk. Vallahi sabaha kadar gözümü kırpmadan adamı seyrettim. Dedim bu adam nasıl cennete girer? O cennet, cennete girmenin o şifresini, o formülü benim alıp, alıp hemen hayatımı uygulamam lazım. Sabaha kadar gözümü kırpmadan baktım sadece sadece sağa sola dönerken Sübhanallah dedi Elhamdülillah Allahu Ekber bunları söyledim başka hiçbir şey yok yani ne bir gece namazı var ne gündüz oruç var dedim bu nasıl olur? ikinci gün oldu dedim herhalde bu gece bir şeyler yapar sabaha kadar yine gözümü kırpmadan bekledim baktım adam sadece sağa sola dönerken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfurullah Bunu söyledi, başka yok Üçüncü gece de aynı şey olduğu vakit Üçüncü gecenin sabahına Abdullah radıyallahu anh gidiyor Adama diyor ki ne Vallahi benim babamınla, babamla aramda herhangi bir kırgınlık yok Ben hayır amaçlı sana bunu söyledim Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Sen cennetlik bir adam mısın? Sen cennete nasıl gittin, bunu öğrenmek için senin yanındaydım ama Ben gece gündüz senin yanındaydım Vallahi sende doğru düz bir ibadet görmedim Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin için cennettik dedi Ne bir gece namazı, ne bir şey, hiçbir şey yok Adam diyor ki Evladım Oray aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibidir Ve Görmüş olduğun ibadetlerimin artısında benim herhangi bir ibadetim yoktur. Burası çok önemli. Fakat diyor, ben benim şu göğsüm hiçbir tane Müslümana asla ve asla soğuk değildir. Allah'tır. Hiçbir tane Müslümana karşı benim kalbimde bir kırgınlık yoktur, bir soğukluk yoktur. Benim şu kalbimde Hiçbir tane Müslümana kin ve nefret bulamazsın asla diyor. Adamın göğüsü tertemiz. Tertemiz abi. Hani bir çocuk doğar da bu çağına kadar diyelim 5-6 yaşlarına kadar böyle göğüsü tertemiz kalmıştır ya. Öyle tertemiz. Benim hiçbir ibadetim yok. Görmüş olduğun gibi. Sadece ve sadece kalbim tertemiz bir parantez arası, kardeşler şu günümüzde benim kalbim temiz deyip de hiç dine karışmayan adamlar bundan müstesna. O adamlar adam değil. Bu sahabenin olayıyla o adamlar farklı. Sahabe bir öbür tarafta bunlar başka bir alemler. Benim başka bir ibadetim yoktur diyor. Ve bu olay Bukhara'da Müslüm'de geçmiyor. Müslüm'de İmam Ahmet'te geçiyor. Ama olayı dinliyorsunuz, masal değil bu olay, gerçek bir olay. Sahabenin cennet vizesi almış olduğu bir olay. Ortama şöyle bir bakıyorsunuz. Bu adam cennete gidecektir diyen bir peygamber var ortadan. Şakacı mı? Dalgacı mı? Değil. Yalan söyler mi? Haşa Söylemez. Cennetliktir diyorsa cennetliktir o adam. Ortam şaka kaldırır bir ortam mı? Değil. Sabah evet. namazı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bize bu olayı anlatıyor. Şimdi bu olayın içerisinde kardeşler fazla fazla ilim var mı? Usul meseleleri var mı? Tefsir var mı? Hadis var mı? hadis usulü var mı? Bakın görüyorsunuz bu olay içerisinde hiçbir ilim yok. Sadece ve sadece olay içerisinde kişinin kalbinin tertemiz olması var. Sahabenin cennet merakı var. Birisi cennete gidecek vizeyi cebine almış... Ama hiçbir zaman şımarmıyor. Öbür adam da bu nasıl cennete gider Yahudi peşine düşen birisin. Bir gece namazı kıldı kılıp da on gün boyunca millete cakas atarak yürüyen adam değil bu adam. Benim bu kalbim böyle devam eder gider diyor kardeşler. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara ne diyor? Olayın şöyle bir geniş bir fotoğrafını çekersek bir adam gelecek diyor, değil mi? İnanın belki bize de serer ki az sonra şuradan bir adam gelecek cennete gidecek Belki burada var olan Müslümanların hemen hemen söyleyeceği şey şu olur Bu gelecek olan zat herhalde Allah yolunda çok böyle infak eden bir adamdır Hazreti Tebbi gibi yarısını vermiştir belki hepsini vermiştir Bu adam Ramazan dahil bütün seni oruçlu geçirmiştir Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oruzunu tutmuştur mesela Hacca gitmiştir değil mi? Kaç tane cami yaptırmıştır? Kaç tane yetim babasıdır? vesaire vesaire Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Cennetten bir adam. Ve adam geldiği zaman kardeşler o kadar saf, o kadar saf bir duyguru bir adam ki içeri girerken bile aman aman üstün başımı düzelteyim değil elinde terliği abdest suyları yüzünden böyle şap şap damlıyor sular. O şekilde meside gelir Saf bir adam. Ama adamın kalbi de saf. Tertemiz. Ve kardeşler, buradaki sahabenin merakı, Abdullah'ın merakı, bu adam nasıl cennete gitti? Bu adam nasıl cennet vizesini aldı? Peygamberin arkasından amaz kılmak eğer cennete gitmekse, e, peygamberin bunu bize de söylemesi lazım. Siz de cennete gideceksiniz, merak etmeyin demesi lazım. E, demedi Bu adam, Uğur'ta mesela diyelim oğlu şehit olmuş, Oğlundan dolayı bir fazilete kavuşmuş olan bir adam mı? Değil. Herhalde bu adam Bedir'e katılmış da. Bedir'de allah Allah Teala ait diyor ya. Bundan sonra ne yaparsanız yapın ben sizi affeyledim. Dediği kimselerden mi? Değil. Orada Mescid-i Nebebin inşaatında sürekli çalışmış veyahut da tamamıyla masrafları üstlenen bir adam mı? Değil. Belki hasta i Bekir olsa diyeceksiniz ki peygamberin mağar arkadaşı. Değil mi? Hicret arkadaşım Her yere onunla gitti Tabi canım hasta ve bekir on kim olacak cennette kim gidecek diyecek Ben mi gideceğim diyeceğiz O da değil Ama Allah Resulü Aleyhisselatü diyelim Döneminde yaşayıp da hafız olan Ve bir Kur'an-ı Kerim okuyup da Peygamberi ağlatan adam o ibn-i Ka'b alan diyeceğiz O da değil Ne diyor? İçeri girdi abdest sular damlayan bir adam Ama Adam gibi adam kardeşler üç gün boyunca yanında bekliyor sadece sağa sonra dönerken hani bunu biz, belki bizler de yapıyoruz değil mi dönerken subhanallah diyoruz estağfurullah allahu ekber diyoruz değil mi? aynısını o adam da yapıyor ama adam ne adamın göğüsü temiz abi adamın kalbi tertemiz kalbim temizdir deyip de türlü türlü haklar yenen kişi değil bu adam zaten bir insanın kalbi temizse dışına da yansır amellerine de yansır eğer bir adam dış dünyasında farklı farklı din yaşayıp da Sonra gelip de ben kalbim temizdir diyorsa Vallahi o adam yalancının tekidir İnanmayın Adamın dedik ya göğüs temiz kardeşler Öyle bir İslam Öyle bir din yaşıyor ki Formülü de bize veriyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Deyip de iman eden bir zat Bir zatın bedeni Artık cennete Ayarlanmış bir vücuttur kelime-i söyleyip de iman eden adam vücudu cennete ayarlanmıştır. Bedene yani adam artık cennettedir. O adamın ruhuna ağır gelen her şeyi bırakması lazım. Bir insanın ruhuna kardeşler kibir haset Riya ki nefret diyelim bunlar girdiği zaman o ruh ağırlaşır cennete gidemez. Aynı böyle göğün üzerindeki sisleri düşünün bir türlü göğe Bizim yaptığımız dualarımız gitmiyor. Niçin? Çünkü göğü bizim günahlarımız kaplamış. Göğü bizim günahlarımız kapladığı için de amellerimiz, dualarımız göğe bir türlü çıkmıyor. Kalplerimiz temiz değil. Kelime-i tevhid'i söylediğin anda senin kalbin, bedenin cennete ayarlanmış bir adamsın artık sen. Hallerin, hareketlerin, davranışların ona göre olması lazım. O ruhunu rahat bırakacaksın, ruhun cennete gidecek. Bir kuş gibi Ruhun uçacak. Ama bakıyorsun öyle bir şey yok işte. Yani lafın yani işin özeti ne biliyor musunuz kardeşler? Nasıl bir imana sahip olmamız lazım? Hani şu Manisa Soma'da maden işçileri var ya son böyle bir saat karası, karasıya diyelim bir yaşantıları var. Şu kadar kişi öldü Allah rahmet eylesin. Allah tarih üst Müslümanlara nedir? Rahmet etsin. İnşallah cennetine koyar Rabbimiz onları. Rahmet ile Şu kadar kişi öldü, şu ihmaller var, şu var. Bırak. Sen oradan kendine ne gibi ibretler çıkardın sen ona bakacaksın. 301 kişi, 302 kişi ölmüş. Sen hala öbür tarafta siyaset yapmaya çalışıyorsun. Sen bırak onu. Oradan alacağın ibrete bakacaksın. Hele oradan o elim kazadan çıkıp da Söylenen adamların laflarını bir kulak kesilsene sen Nefes alabilmek için o kadar böyle kuyu taşları toprakları kazıp da Sırf nefes alabilmek için gayret eden adamın halini düşünsene sen Allah sana nefes vermiş Hala nefes alıyoruz değil mi? Geçen de söylendi ya Dakikada bir dakikada yirmi defa nefes alıp veriyoruz Allah bizleri yirmi defa öldürüyor öldürüyor diriltiyor da haberimiz yok sen buna bakacaksın. Sen bırak onu. Adam ne diyor? Gaz geldiği vakit diyor bir de baktım ki adam ellerini diyor toprağa vurmuş teyemmüm edip namaz kılıyor adam. Yani oradaki bir saatlik yaşantı aslında biz Müslümanların cennete gidene kadar yaşamamız gereken bir zaman dilimidir orası. Yani bugün oradaki Müslümanlara bakın size bir saat iki saat zaman tanınıyoruz dense inanın bunları yaparlardı. falan zat öldü gitti. Ya o zat var ya bir saat izin vereseydi, bir saat sonra ölüm meleği gelecek deneseydi. O zat var ya neler neler yapardı cevabının sorusunun cevabı burada işte kardeşler. Bir de baktım ki nedir? Kimisi namaza durmuş, kimisi elini kaldırmış. Allah'a tövbe ediyor. Niye? Ölüm geliyor çünkü. Keşke o anda yaşa o anın imanı keşke bizlerde olsa da ömür boyu göre devam edebilsek kimisi namaza durdu kimisi dua etmeye başladı kimisi tövbe etmeye başladı kimisi la ilahe illallah Muhammedu Resulullah demeye başladı Allahu Ekber Subhanallah Elhamdülillahi diye zikirler yükselmeye başladı oradan diyor inlerce mette altından yani sen buna bakacaksın kardeşler şimdi o sahabedeki Göğüsün temiz olması oradaki maden işçilerinin bir saatlik yaşantısıdır. Yani sana bir saat sonra öleceksin desem senin hiç kalbinde kin nefret hasret kalır mı abi? Değil mi? Kalmaz. Öyle bir iman olması lazım işte. Gelin görün ki kardeşler şu Türkiye'de bilhassa Türkiye'de şu insanların yaşamış olduğu dini Vallahi biz anlayamıyoruz. Tabii bizler de bunun içerisindeyiz. Kendimizi sıyrılmaya gerek yok. Şu an Türkiye'de yaşanılan din, yaşanılan İslam vallahi sloganik İslam haline gelmiş. Önceden sahabiye bir kelime söylediğin zaman harekete geçirecek, şah kaldıracak hadisler var, ayetler vardı. Bugün aynı şeyleri bize okunduğu vakit söylüyoruz söylüyoruz ama amele gelince duruyoruz kardeşler. Bugün Müslümanlar görünüşte veyahut da anlattıkları din başka, yaşamış oldukları din vallahi başka. Bugün İslam dini bizim evimize karışmıyor, karışamıyor, karıştırmıyorsun sen. İslam devletini istiyorsun ama evinin bir köşesinde bir İslam devletini yaşamıyorsun. İslam dini senin dükkanına karışamıyor, cuma saati geldiği zaman dükkanını kapatmıyorsun. İslam dini senin elbisene karışamıyor. Sakalına karışamıyor. Giyimine karışamıyor. Eşine karışamıyor. Çocuklarına karışamıyor. Şimdi Allah rızası için bu yaşamdan İslam dini sloganik değil mi? Böyle bir din var şu an Türkiye'de. Vallahi şu yaşandan din bizi cennete götürür mü? Buraya büyük bir soru işareti. Bugün televizyondan, radyodan, Efendim söyleyeyim buna benzer şeylerden din öğrenmeye çalışıyor. Adam takvim yaprakını çıkarmış, takvim yapraktan din öğrenmeye çalışıyor adam. Bir sürü alimlerin yazmış olduğu kitaplar köşede bekliyor. Adam takvim yaprakını almış, iki satırlık hadis şerif ve evet, iki satırlık kelime okunca zannediyor bu iş bitti. Haftada bir gün sohbete gelmekle bu işin biteceğini zannediyor. Kardeşler, din bu değil. Eğer böyle bir din yaşayacaksak, sloganik manada. Bu yaşadığımız sılavanik din bizi bir saati öteye bile götürmez. Bu dünyadan çıkmamızı da vallahi zorlaştırır. Sılavanik yaşamıyorum kardeşler. Bakın Azat-ı Efendimiz diyor ki andolsun olsun ki sizde sizi bir araya getirecek bir din sizi gaye için bileyecek bir duygu yoktur. Yani siz öyle bir din yaşıyorsunuz ki sizi bir araya getirmiyor. Sizin bir Allah gayeniz var, cennet gayeniz var. O gayenizi bileyecek bir duygu da sizde yoktur. Dinin iyice köreldiğini gösteriyor bu kardeşler. Bugün din abartısız etikettir. Bugün din rozettir ağabey. Senin içine karışmayan bir din haline gelmiş. Suya sabana dokunmayan bir dindir. Öyle. Bir de kalbin temiz olacak diyorlar tamam. Bütün cahiller bu kelimenin arkasına sığınıp türlü türlü günahlar istiyorlar. Şimdi kardeşler Allah rızası için iyi bir şekilde düşünelim. Biz bakın üst tarafta anlatmış olduğumuz sahabenin yaşantısı, o Soma'da vefat eden kardeşlerimiz, onların o bir saatlik imanları ve bugün bizim yaşamış olduğumuz sloganı İslam iman buyurun masalı. İslam öyle bir dindir ki aldığın zaman uygulayacaksın abi Öyle evlilik meselesinde farklı düşünmeyeceksin. Veyahut da boşanmada öyle düşünmeyeceksin. Mirasla öyle düşünmeyeceksin. İslam benim mesela evlendirebilir beni. Ama benim boşanmama karışamaz. Benim hukuki kanunlarıma İslam karışamaz. Benim medeni hukuma karışamaz. Benim eğitim öğretim kanunlarına karışamaz dediğin anda senin bu yaşamış olduğun din seni asla öbür tarafa götürmez. Dinin en küçüğünden en büyüğüne kadar cüzünden külüne kadar bir Müslüman olarak tam manası iman edip harekete geçmemiz lazım. Mesela bir evlilik meselesini anlatayım. <gülüyor> bir evlilik meselesi. Ebu Hureyre'nin damadı Said İbni Müseyye Rahimahullah. Said İbni Müseyye büyük bir alimdir. Tabiinden bir zat. Bu kişinin kızını emirler, valiler, vezirler, onların çocukları en meşhur adamlar gelip bu adamın kızına talip oluyorlar da Said bunlar reddediyor kabul etmiyor benim size verilecek bir kızım yoktur diyor Said İbdül bu kardeşler meclisinde onlarca yüzlerce gençler var salih gençler böyle Allah'a kul olmuş bütün dünyayı elinin tersiyle itmiş Allah rızası için yan yana gelip de ilim öğrenmek isteyen Allah'ın dinini öğrenmek isteyen, yaşamak isteyen gayretli gençler var etrafında. Bir gün Said ibn meclisine bakıyor ki bir tane genç o meclise uğramıyor. Ertesi gün olduğunda Said ibn-i diyor ki Ey Ebu Veda ne oldu yavrum diyor meclisimizden uzaklaştın bir şey mi oldu? Diyor ki ey hocam ey üstad bir şey yok benim diyor eşim vefat etti de. Onun diyor defin ve tazı işlerleriyle ilgilendim. Bundan dolayı da diyor sohbet meclislerine, ilim meclislerine gelemedim. O da diyor ki, hay Allah iyiliğini versin senin. Madem böyle bir zevcem vefat etmiş bize niye söylemiyorsun? Gelirdik, defin işlemlerini beraber yapardık, tazı işlemlerini beraber yapardık. Niye bize söylemedin sen? Olsun diyor söylemedim. Said ibn-i diyor ki, peki bundan sonra hiç işte diyor evlenme niyetin var mı? Adam diyor ki, Subhanallah diyor. Benim diyor bana kim kız verir ki artık? Üç dirhem param var. Ki çok düşük bir paradır o dönem kardeşler. Düşük bir para. Mevla. Benim diyor üç dirhem param var. Allah rızası için beni üç dirhemle kim evlendirir ki? Bana kızını kim verir? Saygid-i diyor ki Subhanallah. Fela tetu derahim la ta'uffu muslimen. Diyor üç dirhem diyor. Müslümanı diyor iffetli kılamaz mı? Müslümanı kurtarmaz mı? Ne diyorsun sen? Adam diyor beni kim evlendirir? Diyor ben seni evlendireceğim. Kimle? Diyor seni kendi kızımla evlendireceğim. Adam diyor Said İbn Müseyyeb'in kızı. Hani şu velilerin diyelim veyahut da valilerin emirlerin, vezirlerin, veliaht olan çocukların zengin zengin çocukların gelip istediğin ve senin de vermediğin kızım mı? Evet onu vereceğim sana. Şaşırıyor. Niye böyle? Çünkü Said İbnü Müseyyye ne Şam'da ne Şehret'te ne Mal'da mülkte kardeşler. O dinen ve ahlaken güzel bir Müslümanı bulup kızını evlendirmek istiyor. Adamın derdi o zaten. Mal mülk <gülüyor> bunlar yalan. Bana dininde ahlakında güzel olan genç lazım diyor. Evlendireceğim seni diyor kızımla adam diyor çok sevindim hemen gitti diyor mescidin bir köşesine elini açtı dua etti sonra çıktı hutbeye bütün Müslümanlara dedi ki ne hamd ve getirdi dedi ki ne ey Müslümanlar falanoğlu oğlu filan falanı ben kendi kızımla nikahlıyorum siz de burada şahitsiniz Allah bunların akitlerini mübarek etsin dedi kısa sormayacak mısın ya bu Said Müsehep de biraz yani demokrat kafalı değilmiş ha Hani önceden biraz kıza sorması lazım değil mi? Kızın bir gönlü alınması lazım değil mi? Ayıptır ya. Orada öyle bir kardeş. Daha demokrasi oraya girmemiş. Elhamdülillah. Said-i diyor ki duasını yapıyor. Tamam diyor. Nikah hakkı gerçekleşti. Adam diyor ki öyle bir çok sevi öyle sevindim ki yani Said-i kızı bu kız kimdir? Sahabeden Ebu Hureyre'nin torunu. Bize hadisleri en çok nakleden sahabeden Ebu Hureyla'nın torunudur. Dedik ya damadı Sayyidin Müseyyab. Daha sonra kardeşler adam diyor ki vallahi diyor öyle bir sevindim ki ne diyor hemen koşa koşa diyor eve gittim zaten evde de kimse yok. Hanımı da dün, dün vefat etmiş ertesi gün Sayyidin Müseyyab onu kızıyla evlendiriyor. Adam eve gittiğim vakit diyor vakit gün batımıydı hemen diyor ekmekle diyor sirkeyi çıkardım Orucumu açacaktım. Zira diyor iftar vaktiydi. Hani bugün hani bu iki taraflıdır kardeşler. Kayınbaba elbette dinine düşkün ahlaklı bir Müslüman arayacak ama o Müslüman şahıs da bu adam gibi olacak. Allah rızası için. Yani değneği ortadan tutmamız lazım değil mi? Şöyle tuttuğun anda olmaz. Ortadan tutacaksın. Şimdi adam gelip diyor ki bana bir tane diyor bacı burun.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 Sende takva yok, namaz yok veyahut namaz varsa da oruç yok vesaire zür yok. Sen kalkmışsın böyle birini söyle Ya Allah da dağına göre kar vermiyorum mu abi? Şimdi bu adam ne dedi? Çıktı geldi dedi ki ben oruçluydum, ekmekle, sirkeyle orucumu açacaktım. Böyle ağam bir sofrada kurdum. Bakın fakir adam. Eve geldim vallahi diyor çok sevinçliyim. İçeri girdim iftar edeceğim vakit bir de baktım diyor kapı çalındı. Dedim kim bu? Dedim kim o? Dedi Sayid. Hemen diyor aklıma geldi. Dedim burada zaten bir Sayid denildi zaman Sayid müseyye bakla gelir. Ki Sayid müseyye kardeşler 40 yıl boyunca eviyle mescid arasında gidip gelen bir zat 40 yıl boyunca iftitah tekbirini asla ve asla bir vakit namazdayı cemaatte kaçırmamış 40 yıl boyunca. Böyle bir adam. Veri verile göre 40 yıl boyunca bir tane Adamın ensesini görmüyor abi. Ne demek? Ezan okundu vakit en birinci safta kendisi var. Kendisi var. Yani 40 yıl boyunca insan şaşmaz mı ya? Hiç 40 yıl boyunca bir tane adamın ensesini görmemiş. Ne demek? İkinci ikinci safta namaz kılmamış bir adam. Böyle bir adamı kaze işte. Geldi diyor. Dedim ki, herhalde bu vazgeçti yani. Vazgeçtim. Kim bana kız verecek dedim ya. 3 dirhem param var. Beni de zaten diyor 2 dirhem evlendirdi. 2 dirhem karşılığında mehir olarak ben bunu evlendirdim dedim. Kapıyı açtım. Dedim hoş geldin. Hemen lafa kendisi giriyor. Aslında diyor çağırsaydım ben zaten sana gelirdim yani. Senin buraya kadar gelmene gerek yoktu yani zahmet etmeseydim. Saydım Müsehep diyor ki estağfurullah diyor. Oğlum diyor efendim, sana gelmem lazım. Diyor ne oldu? Dedi ki diyor vallahi bugün sen benim kızımın kızımla diyor evlendirdiğim bir insansın şahısın nikahınız var sizin vallahi diyor bu gece senin bekar diyor yatman yatmandan dolayı ben korktum diyor Allah'a bunun hesabını nasıl veririm diye düşündüm de hemen aldım kızımı sana getirdim diyor bugün senin bekar olaraktan gecelemen beni ürküttü korkuttu da Allah beni bu adam niçin bekar oraktan geceledi, yattı deyip de hemen demesin diye hemen kızımı sana getirdim ki hani bu gece bekar yatmayasın. Ne babaymış ya. Örf adet buna uygun mu? Vallahi İslam'a uymayan örfler adetler yerin dibine girsin. Örf adete ters bir şey olur mu? Adam yeni karısı ölmüş. İslam'a bakacaksın sen. İslam ne diyor? Dedim ya sloganik İslam yaşamaktan çıkalım. Said İbni Müseyye yaşadığı İslam Sırovanik değil kardeşler Tam manasıyla imani Kalpten Allah beni diyor bununla Hesaba çeker diye korktum da Al sana hemen kızımı getirdim diyor Adam diyor vallahi sevindim Said bin diyor Şöyle bir arkasına baktım ki ne siyahlara bürünmüş diyor Kızı arkada bekliyor Kızını şöyle korundan tuttu diyor. Kapıdan içeriye koyar koymaz. Kız diyor yüzüme bakar bakmaz diyor. Vallahi diyor hayasından bayıldı diyor. Kız hayasından bayılıyor. Ne kadınmış ya ne iffetmiş. Hayatında hiçbir erkeğin yüzüne bakmamış. Hani evlenmiş ya. Babası getirmiş koca evine kendisini getirir getirmez. Kocasının yüzüne bakar bakmaz ilk defa Baktığından dolayı kardeşler abiler Hayasından yerlere düşüyor Bugün ağzında ciklerle gezip de Sakızla gezip de Erkeklerle kol kola gezen Sokak ortalarında öpüşen Kadınlar kızlar Bir de tesettürlü olan kişiler Bunlara bakın Bir de Said İbnül kızına bak Kardeşler Vakil ortadan Hayasından diyor vallahi yere düştüm. Bayıldım. Said Müseyyid dedi ki Allah izdivacınızı mübarek eylesin. Hadi selamun aleyküm dedi. Kapıyı kapattı gitti diyor. Vallahi ben o kadının yanında duramadım. Yüzüne baktım. Vallahi diyor dünyada görmüş olduğum bütün kadınların en güzeli diyor. Ben onun haricinde vallahi bir güzel daha görmedim diyor. Hemen diyor onu bıraktım hemen evin damına çıktım komşulara dedim ki ne Said i̇bn geldi kızını benimle nikahladı da gelin şununla bir de ben annemin yanına gideceğim annem bir haberdar edeyim gireyim adam heyecanlanıyor hemen gidiyor annesine diyor ki anne durum bunlar ne yapar. annesi diyor ki oğlum bekle 3 gün boyunca diyor gitme kızın yanına anne de 3 gün boyunca anne nedir izdivaç kurma ilişki kurma ben seni diyor aynı böyle düğün arayına gidiyormuşsun gibi diyor seni süsleyeceğim öyle göndereceğim kızı yani öyle olmaz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 izdivaç kuruluyor. Aradan belli bir gün geçtikten sonra adam diyor ki Sa İbn Sayyid ibn-i kızına ben gidiyorum diyor. Karısı diyor ki nereye gidiyorsun? Diyor ki Sa İbn Sayyid ibn-i yanına gidiyorum. İlim tahsil etmem lazım. Allah'ın dinini öğrenmem lazımdır. Karısı ne diyor biliyor musunuz? İclis fe inna ilme sa'id kullahu indi Otur. Gitme. Said İbn-i Müseyyeb'in yanında var olan ilmin hepsi de bende var diyor. Said i̇bn Müseyyeb'in yanında var olan öğrenmiş olduğu bütün ilimler bende. Bende var gitme ben sana öğretirim diyor. Nasıl yetiştirmiş kardeşler görüyorsunuz değil mi? Böyle iffet abidesi bakın. ilimli Alim bir kadın yani. Bir ay sonra gidiyor Said i̇bn Müseyyeb'in yanına. Said bin Müsehebi meclisi Karabalık Onu gördüğü zaman tebessüm ediyor damadı Ondan sonra hepsi çıkıyor Said bin Müsehebi yanına geliyor Said bin Müsehebi, Müsehebi diyor ki misafirimiz nasıl? O diyor ki misafirimiz çok güzel İyi Allah razı olsun Yani diyor eşim çok iyi Ben onu da diyor hiçbirinde görmedim Hasletler gördüm Çok güzeldi diyor Daha sonra Said bin Müsehebi diyor ki tamam diyor Al şu diyor 20 bin dirhemi Al yavrum diyor Gidin diyor ihtiyaçlarınız için harcayın diyor. babaya bakın kardeşler. Babaya bakın. İki hem evlenir ama sahib-i ki al şu 20 bin dirhem gittir işinizi işinizi gücünüzü görün. Evin ihtiyaçlarını karşılan. Görün, yani bu kardeşler anlatılan şeyler nedir biliyor musunuz? İslam dininin Allah rızası için şu sloganik olmaktan çıkaralım da hakiki manada yaşayalım kardeşler. Hem kendi aile efradımıza yaşatalım.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 Öyle şeylerden konuşuyorlar ki Vallahi ben burada hayalimden doğru konuşamam kardeşler. Öyle şeylerden konuşuyorlar ki Ben vallahi utanıyorum. Orta bir orta ikiye giden gençler bunlar. Şimdi bu gençlerin elinden siz tutmazsanız Biz tutmazsak bu gençler nereye gidecek? Bugün şu Allah tarafından Mescitleri, mescitleri olmazsa camiler olmazsa, sohbet yerleri olmazsa Bu Müslümanlar nereye gidecek? Artı bunu Allah rızası için Fakrına var arkadaşlar. Lütfen artık şu imanı sloganik olmaktan çıkartalım. Hakiki manada bir iman yaşayalım inşallah. İnşallah bu kelamlar bir gün inşallah fayda verecek. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, on yıl sonra peki sohbetten sonra. Ama inşallah fayda verecek Allah'ın izniyle inşallah. Allah Teala hem görünüşünde güzel hem de iç dünyasında güzel olan kullarından bizlere ölesin inşallah. Rabbim o sahabeye vermiş olduğu göğüs temizliğini bizlere de nasip ölesin. Rabbim o maden işçilerinin son bir saatlik imanını bizlere de nasip eylesin. Saydır dün Müseyyeb'in tavrı, damadının tavrı, kızın o iffeti, hayası Allah bana da size de çocuklarımıza da hanımlarımıza da kızlarımıza da annelerimize de hepsini inşallah nasip eylesin. O iffet damalarından bizlere de damısın İnşallah. Embi subhanekallahum ve bihamdih neste'in ve nestağfiruke ve nahindüke